Mehveş Evin ve Serkan Ocak 94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese merhaba, günaydınlar Ben Pelin Cengiz, bu hafta da yine stüdyoda bir konuğumuzla birlikte Son dönemde yine ekoloji mücadelesinin sıcak gündemlerinden birini konuşuyoruz Konuşuyor olacağız, Politeknik Başkanı Ersin Kiriş, inşaat mühendisi Hoş geldiniz yayınımıza Hoş bulduk merhaba. Evet, şimdi ne konuşacağız biz bugün? Bugün Maçka Parkı'nı konuşacağız. Aslında parklar özellikle e, gezi direnişinden sonra e, epeyce gündemimizde yer aldı. E, geziyle başlayan süreçte park forumları oluştu. Bu parklarda e, çeşitli projeler, İstanbul'un genel anlamda e, yaşadığı sorunlar, bu parkların nasıl e, kurtarılabileceği e, ele alındı, tartışıldı. Günlerce e, Fakat tabi ondan sonra e, Başka siyasi e, Gündemler başka bir takım Belki dış politika Jeopolitik gelişmeler Ekonomik bazı gelişmeler e, sebebiyle e, Biraz tabi Bunlar e, sönümlendi Ama yine de Zaman zaman herhangi bir e, Saldırı e, olduğunda Yine kolaylıkla e, Bir araya gelip çözüm arayabilen, mücadeleyi nasıl geliştirebileceğini tartışan insanlar hala mevcut. Şimdi ne oluyor? Bir buçuk yıl önce, aşağı yukarı bir, bir buçuk yıl önce... E, Maçka Parkı'nın üzerinde bir takım e, kara bulutlar e, dolaşmaya başladı ki Maçka Parkı aslında İstanbul gibi büyük e, bir mega kentin e, Kent içinde kalmış sayılı parklarından birisi Ve son derecede aktif olarak kullanılan bir park Şimdi bu, parkın, e, bu park bir şantiye alanına e, çevriliyor Ve bu park e, merkez e, alınarak e, Bir takım 3. E, köprüye kadar uzanan batma çıkma tünelleriyle bir takım işte otoyol bağlantılarıyla park özelliğini yitirecek bir takım gelişmelerin odağında yer alıyor. Şimdi konuğum Ersin Kiriş'le bu konuyu konuşacağız. Yani bu Maçka Parkı'na yapılmak istenen şey nedir? Bu proje nereden çıktı? Önce istersen bununla başlayalım. Öncelikle. Ondan sonra da e, bu son e, dönemdeki, son günlerdeki süreci konuşalım. Tamam, e, şimdi bu proje aslında Maçka Park, yani Dolma Bahçe Levazım kısmı. Hı -hı. E, biz de Dolma Bahçe kısmında e, Maçka Parkı'nda mücadele ediyoruz. Evet. E, Maçka Parkı'ndan, Maçka Parkı'nın bir bölümünü şantiyeye çevirerek başlayan bir proje bu ee, dolma bahhçe levazım e, levavazım armutlu armutlu ayaza ayaza Zekerya köy Zekerriye köy 3. köprü olarak devam ediyor bir tüneller silsilesi Evet ee, İstanbul'un biliyorsunuz e, kuzeyine doğru yani doğal yaşamın olduğu ormanın olduğu su varlıkların olduğu e, Bölüme doğru bir e, yapılaşma söz konusu ve e, şimdi bu tabi ...üçüncü köprü, üçüncü havalimanı... E, ...gibi projelerle de... E, ...bu yapılaşmanın... E, ...daha çok önü açılacak. E, yani doğal yaşam alanlarına... ...bir e, imar söz konusu. İmar Hı -hı. E, veriyorlar şu an. evet e, Ve bu... E, ...yapılaşmanın olduğu... ...bölümden, yani İstanbul'un kuzeyinden... ...İstanbul'un kalbine, merkezine doğru... Hı -hı. ...da yeni ulaşım aksları... E, ...belirlemiş oluyorlar. Şimdi bu tünel... E, ...silsilesi, birden fazla tünel... ...Maçka'ya kadar gelen bu tüneller... ...aslında... E, ...İstanbul'un kuzeyi ile merkez arasında... ...bir ana ulaşım aksı ve bu... Hı -hı. ...karayolu. Evet. E, yani... ...karayoluyla ulaşımı esas alan bir... E, ...ulaşım sistemi... sistemi. ...oluş oluyor. Evet. E, yani ulaşım sistemi anlamında... ...değerlendirirsek projenin... ...özellikleri bunlar. Hı -hı. E, şimdi... Dolma Bahçe Levazım arası e, yaklaşık yedi buçuk kilometre. Evet. E, ve bunun tabii ki İstanbul'un birçok parkında e, ya da nasıl diyeyim, kentin içinde kalmış Hı. halkın e, yeşil alan olarak kullandığı, sosyal alan olarak kullandığı e, parklar, bahçeler veya herhangi bu nitelikteki yerler herhangi bir projede doğrudan bir şantiyeye. Şey, Dönüştürülebiliyor. Çünkü hani e, genel olarak hani AKP belediyeciliğinin belki de eşit sağladığı temel şey şu. E, bir proje yapacak bir e, herhangi bir yerde bakıyor park var. O zaman burası şantiye olabilir. Yani oraya bir boş arazi. Evet. E, boş arsa muamelesi yapıyor. Evet. E, şimdi hani bunun dünyada örneklerine de bakılabilir. hani hı hı. E, Genelde bu tip kentin kalbinde yapılan işlerde kamulaştırma yapılabilir örneğin. Ee, hani orada çok yakın bir örnek var biliyorsunuz. Birçok hukuksuzlukla inşa edilmiş de gök kafes diye nitelendikler. Evet. Hiçbir zaman gök kafesin bahçesinden çıkmaz mesela bu tünel. Maçka Parkı'ndan çıkar. Evet. Neden? Çünkü Maçka Parkı boş arazi onların evet. gözünde. Ee, şu an biz de aslında bir yıldır belki de mücadele ettiğimiz ve şimdi biraz da ağaçların sökümüyle Onların söktük dediği, bizimde yani içimizin gitti ağaçların yerinden kaldırıldı bir durum var. Süreç var. Süreç evet. var. Şimdi tabii biz bunları yıllardır hep konuştuk. Tabii orada. Ee, i̇nsanlar haklı olarak hem bu e, Gök Kafes e, şu an işte bir otelin bulunduğu bina ve daha da öncesinde işte yine hukuksuz bir şekilde e, şu an Sivis Otel'in e, bulunduğu arazinin de e, bu şekilde işte yapılaşmaya kamulaşmaya e, açılmış olması e, kıyasından bahsediyor. Elbette yani yanlış yapılmış olan şeylerin hepsine yanlış demekten imtina e, edecek durumumuz yok ama şimdi başından itibaren. Özellikle İstanbul üzerindeki e, doğrudan İstanbul'un kuzey ormanlarını hedef alan üçüncü köprü, üçüncü havalimanı ve sonrasında da Kanal İstanbul... E, trios'unun e, bu şekilde kalmayacağını bu projelerin e, şehrin hem Kuzey Ormanları'nı İstanbul'un akciğerlerine yok ederken Aynı zamanda yeni yeni yapılaşmalara ve e, şehrin merkezlerine doğru e, ilerleyeceğini söylendi Bunlar defalarca farklı disiplinlerden e, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ee, bu konuda duyarlı insanlar bunlarla ilgili her zaman e, yazdılar, çizdiler, söylediler. Bu bu e, aslında bu yani buna tabii e, hepsi e, kendi içinde birer birer proje ve kendi özelleri içerisinde değerlendirmek gerekiyor ama bence biraz bu mega proje bağlantısı üzerine e, konuşacak olursak ya yani 3. köprü e, yapıldı. Durumu ortada yani belli bir takım hazine garantileri verildi buradaki işletmeci şirkete ve görüyoruz ki verilen garantilerin altında gerçekleşmeler görülüyor ve devlet bir şekilde sürekli borçlanıyor aslında bu hmm. yüklenici şirketleri. Belki biraz bu mega projelerle şu anda o bölgede yaşayan semt sakinlerinin kullandığı arada çıkıp hava aldığı bir park ilişkisini bence kurmamız çok önemli. Tabii. Yani o ilk başta biraz ondan öyle başladım. Yani Şimdi e, kuzeyde imar verilmesi, hani o alanların yok edilmesi, gerçekten kenti İstanbul'un bütününe nefes sağlayan, e, temiz su sağlayan bölgeler e, İstanbul'un kuzeyi, kuzey ormanları ve kuzey ormanlarının havzası. Şimdi e, burada imar durumu var çünkü 3. E, köprü e, ve 3. havalimanı yapılıyor ve şu an mesela dikkat edilirse birçok e, inşaat projesinin reklamında, Üçüncü havalimanına yakın, üçüncü köprü bağlantı yollarına yakın, işte Kanal İstanbul, şimdi o da yeni gündemde, evet. Kanal İstanbul manzaralı evet. gibi yani inşaat projelerinin önü açılıyor. Şimdi bu projeler orada nüfusu arttıracak. Bunlar tabii ki de İstanbul'da yoksul halkın yaşayacağı yerler değil, daha evet. lüks projelerin işte hatta bu projeleri de şöyle birçok yerde sat, satıyorlar. Örneğin işte temiz ormanın içinde villa. Hmm. Yani hem kentin e, temiz havasının olduğu e, ormanların içine inşaat projeleri yapıyorlar. Bir de bunu e, aslında bu özelliğiyle pazarlıyorlar. Pazar, yani yine evet. Bir oradan da bir rant çıkarılıyor. Ve şimdi bu projeler, bu prestij, onların gözündeki prestij, prestij projelerinin İstanbul'a ulaşım, İstanbul'un merkezine ulaşım içinde bizim parklarımızın hı hı. da şantiye çevrildi. Projeler dizisi yapılıyor. Yani e, hani her açıdan zaten e, birçok sıkıntı var. Evet. Bir de e, hani çok fazla tartışılıyor. Şimdi İbebe'nin bir reklam biçimi var. Ben e, aslında gerek parktaki konuşmalarımızda hı. gerekse hani herhangi bir bu konuyla ilgili e, görüş verdiğimizde onu ısrarla söylüyorum. İşte İbebe'nin stili şu: 70 dakikalık mesafe üç dakika inecek beş evet. dakika incecek. bu çok e, yaygın yapılıyor şimdi hani karayolu ulaşım e, esaslı projeler hiçbir zaman kentin trafiğini çözmez yani bu hani bilimsel olarak ulaşım derslerinin de temelidir hı hı. E, toplu taşıma odaklıdır bütün çözümler şimdi siz karayolu ulaşımını e, özel araç kullanımını destekleyen projeleri e, özendiren projeleri yaptığınızda o e, hat kendi yoğunluğunu oluşturacaktır. Bugün evet. 3 dakikaya inecektir. Evet. Bir yıl sonra 15 dakikaya çıkacaktır. Bundan 5 yıl sonra belki de 70 dakikanın daha hmm. üstüne çıkacaktır. Çünkü siz e, araç özel araç kullanımına özendirmiş oluyorsunuz bu evet. projelerle. E, yani trafiği çözmesi de mümkün değil. Birçok hani e, örneğin işte bu Son dönemde yine bu park mücadelesine hani aktrollerin saldırdığı <gülüyor> durumlar oluyor biliyorsunuz. Evet. Hani hedef, <gülüyor> hedef gösteriliyor park, müc park mücadelesi verenler. Hı -hı. Hani işte istemezlik olarak değerlendiriliyor ama hani bilimsel olarak yani e, projenin zaten trafiği çözme gibi de bir e, özelliği olamaz uzun vadede. Evet. E, tabii ki burada en temel şey e, parkımız şantiye muamelesi. ...görüyor, her yerde olduğu gibi... ...İBB'nin e, mantığıyla... ...AKP Belediyeciliği'nin mantığıyla... ...orası şantiye değil, orası... ...İstanbul'un, e, başta söylediniz siz... E, ...kentin merkezinde kalmış... ...en önemli yeşil alanlarından biri... ...Maçka Vadisi, zaten... E, ...farklı yol ve projelerle... ...bölünmüş, parçalanmış... ...zarar evet. verilmiş bugüne kadar... Evet. ...ve bugün... E, ...şimdi bir kısmı daha yeni bir ulaşım aksının kıskacında bırakılıyor. ve Orası bölge halkının İstanbul halkının hafta sonlarını da geçirdiği bir yeşil alan ve parkımız projeyle birlikte zarar görecek. O nedenle biz de Evet. Ee, mücadele ediyoruz Evet yani şimdi aslında e, dönüp dolaşıp e, özetle söyleyebileceğimiz şey Aslında bütün bu hem e, işte özel araç kullanımını bir e, Özendirmek, yaygınlaştırmak, buna yönelik herhangi bir toplu taşıma çözümü sunmadan ve bütün itirazlara rağmen yapılmış olan 3. Köprü'ye ulaşım yolunu kısaltmak amaçlı olarak Maçka Parkı'nın içinden ...başlayarak yapılacak olan e, bu tüneller evet. e, herhalde 7-8 tane tünelden bahsediyoruz değil mi? Yani e, tabii ki şeffaflık olmadığı için hepsini <gülüyor> doğrudan belki hakim olamıyoruz ama şu an 5 evet. e, tane bu hattı 5 tünel gibi duruyor. Hı hı. E, yani levazım ve e, şey kısmı levazım dolma bahçe kısmındaki çalışmaları biliyoruz hem levazım hı. tarafında. İşte Maçka Parkı'da malum zaten son evet. günlerde bir de Fulya'da şaftı var. Yani bir hmm. e, inşaat çalışmalarının yapılması için açılan bir şaft. E, şu an orada ama o devam edecek. Hani ilk sizin açtığınız gibi yani kuzeydeki e, yapılaşmaya, e, kuzeyin yapıla, yapılaşmaya açılması ve ardından e, o bölgeden kentin merkezine ulaşım. Yani hmm. hepsi birbirini onların açısından tamamlayan ee, evet. bir proje olmuş oldu. Evet toplamda da aslında e, tam Maçka Parkı'nı e, başlangıç noktası olarak aldığımızda 3. köprüye kadar e, bütün bu e, köprüler işte tüneller e, sisilesi 38 kilometrelik bir evet. e, yol karayolu güzergahından bahsediyoruz ki 38 kilometre çok ciddi hmm. bir e, uzunluk aslında değil Şimdi mi? Şimdi bir de hani diğer tarafları başlamadı ama şundan da e, hani o Olanlar olacakların garantisi birazdı. Şimdi e, Ayaz yapıldığında Maslak 1453'ün bahçesini kamulaştıracak evet. değiller ya. Evet. Orada da yine bir orman alanı seçilecek. Hani bundan çok eminiz yani. Veya Doğru. işte Armutlu'da yine e, halkın kullandığı, yeşil alan olarak kullandığı bir bölüm seçilecek. Muhtemelen böyle olacak. Yani eğer biz Hı -hı. durduramazsak hani bu mantıkla ilerleyen bir projenin... Diğer adımlarında da bunlar olacak Olacak evet doğru hmm. Çünkü daha önceki e, tecrübeler Deneyimler e, gösteriyor ki e, Bu orman alanları Parklar işte boş alan evet. Buraya şantiyeyi rahatlıkla yapabiliriz Mantığıyla bakıldığı için Bugünlere kadar geldik evet. Şimdi e, burada belki e, Son günlerde olup biteni Konuşacak olursak şimdi bu biraz böyle aslında uykuda gibiydi bir yıl evvel çıktı bu işte Maçka Park'ın içinden geçecek bu tüneller diye fakat e, görüyoruz ki son günlerde yani son bir hafta 10 gündür e, burada bir hareketlenme başladı ne oldu şu an ne oluyor belki biraz da son süreci e, dinleyicilerimizle paylaşmakta fayda var. Tamam ee, yani bundan yaklaşık bir yıl önce Maçkö Parkı'nın alt kısmını kapatmışlardı. Yani e, güney kısmını. E, Stad'ın o tarafa Stad doğru. Stad'ın orada evet. Stad'a Stad bakan kısmını. Kısmı evet. Ve evet. aslında orası e, parkın koşu parkurunun bir, önemli bir hı. bölümüydü. Hı hı. Ve orayı e, bir bölümden kesmiş oldular. E, parkta koşanlar için de bu kısmı önemli bir yerdi ayrıca. Ee, Tabi o dönem bir mücadele başladı ee, Maçka Park'ı hepimizin diye bir e, hmm. mücadele e, ortaklığı yaratıldı Ve e, İstanbul'da Maçka'ya sahip çıkan herkes e, hareket etti e, Ve karşı çıktı Tabii bu tepkiler üzerine e, levazım kısmını ilerlettiler Ve Maçka Park kısmını sona bıraktılar hmm. e, Bir belki de sönümleme kendi amaçları son günlerde de e, stadın daha önce parka ait olan ama civis e, otele çıkan e, yolun yolla birlikte bölünmüş stadın hemen yanında e, Beşiktaşlar daha iyi bilir maçtan önce orada beklerler ağaçların altında o kısmı çevrelediler ve e, hız, ya, projeye hız verecekleri anlaşıldı en azından çalışmalara son 3 e, gündür de 3-4 gündür de e, ağaç taşıma e, yani onlar öyle ifade hmm. ediyor e, işlem başladı ilk gün 3 tane ağacı e, söktüler yerinden e, dün de yine sökme çalışmaları vardı e, tabi yine Maçka Parkı'na sahip çıkanlardı üç 3-4 gündür e, yani bu sürece müdahil olmak ve aslında durdurabilmek için e, Maçka Parkı'na geliyor açıklama yapıyor Yapıyoruz evet. yani orada evet. oluyoruz ee, ve hafta sonu da yine devam edecek bu Hı -hı. E, mücadele. Yani amacımız tabii ki durdurmak. Ee, evet. Yani parkımıza şantiye muamelesini engellemek. Evet. E, son durum bu. Bugün Hı -hı. de yine çalışmalar olabilir. Yine dü bugün düdüklerimizle orada olacağız ve kopardıkları, koparmaya çalıştıkları her ağaç için yine tepki göstermeye çalışacağız. Evet. Tabii şimdi buranın <gülüyor> e, park niteliğini kaybetmeden e, bu şekilde korunması e, temel amaç ama tabii süreç hiçbir şekilde şeffaf işlemediği için <gülüyor> muhtemelen bu ağaçların nereye götürüldüğü, nereye taşındığı ile <gülüyor> ilgili de e, bilgi e, verilmiyor. Verildi mi ya da belki bir, siz orada insanlarla konuşmuşsunuzdur. Bir bilgi verildi. Hatta o ilk gün e, orada e, bu Ağaç söküm... ...durumuna müdahale eden arkadaşlarımız... Hmm. ...takip ettiler. Ee, Sarı Nereye götürüldükler? Sarıyer e li hmm. Sarıyer'de... E, ...Life Park diye geçen... E, ...bir... Mehmet ...bir bölüme... E, ...götürdüler ama hani uygun taşınmadıklarını... E, ...gözlemlediler. Hmm. E, örneğin peyzaj mimarı... ...arkadaşlarımız var... Hmm. E, ...yine mücadele içinde. E, yani... Taşıma koşullarının da teknik olarak uygun olmadığını söylediler. Herhalde yani, bir sökülme tabii daha kısmı önce da e, sök, uygun değildi. Evet, evet. Sökülme işleminin daha önce hazırlanması, ağacın evet. bu sürece hazırlanması, evet. e, dikileceği yerin bu sürece hazırlanması gibi e, durumlar söz konusu. Ama bunlar tabii ki e, yapılmıyor. E, benim kanaatim zaten bu taşıma işleminin hani göstermelik olduğu gibi... Mücadele e, olmasa Örneğin bizim mücadelemiz olmasa O ağaçları taşımayacaklardı da Evet ee, Yani hani o da bir biraz süreci yumuşatma olarak görüyorum Taşıdıkları ben. da şüpheli zaten Yani evet, nereye hani... dikiliyor bunlar Mesela daha evvel de kestiler bir takım e, Gezi Parkı'nın hmm. e, ön tarafından hmm. e, Biraz tıraşlama yaptılar O ağaçlar nereye götürüldü Nereye hmm. dikildi mesela değil mi i̇şte, Ta, evet. Onları da taşıyoruz demişler de Biz demişlerdi. tabi orada esas olarak şunu söylüyoruz Yani Dünyanın en iyi taşımasını da yapsalar, o o ağaç Maçka Parkı'nda e, ağaçtır. Evet, doğru. E, çünkü onun yaşam alanı da orasıdır. Onun e, bir şey ifade ettiği yer de orasıdır. E, orada parka müdahale bizim esas aldığımız konu. E, yoksa hani bu kısmı biraz daha tali tartışılabilir nasıl evet, taşınıyor, tabii, taşınıyor tabii. mu e, vesaire Hı. ama... E, Önemli olan Maçka Parkı'nın Maçka Parkı olarak korunması. Korunması elbette. Ee, hani itirazımız sürecin e, aslında temeline. Evet. E, mücadelemiz biraz devam edecek tabii ki. Hı -hı. Belki tabii bu noktada e, parkta mücadele devam ediyor ama bunun bir de hukuki boyutu var. Belki biraz ondan da e, bahsetmekte fayda var. Bir yıl önce bu proje Hı -hı. ortaya çıktıktan sonra... Bir hukuki mücadele de başlatıldı evet. O ne aşamada Neler oldu bugüne kadar Şimdi İBB tabi süreci atlatmak için Bir plan tadilatı yaptı Planda değişiklik yaptı Ve sonra yine e, Meslek Odaları Mimarlar Odası ve Şehir Planciler Odası İstanbul Şubeleri e, Konuyla ilgili Dava açtılar ama davada şu an hala bilirkişi bekleniyor. Hı hı. Ee, devam eden bir dava var yani e, projeyle proje ile ilgili. Evet. Ee, Tabi e, yine hani AKP belediyeciliğinin ya da AKP'nin genel hukuk anlayışı ile <gülüyor> karşı karşıya hani devam eden davaya rağmen evet. e, başlatılan fiilen başlatılan gasp edilmeye çalışılan bir park yeşil alan durumu söz konusu. Bir dava var, kişi bekliyor. kişi bekleniyor. Ee, bir evet. de CHP'nin açtığı bir dava var. Ee, hmm. Yeni mi açıldı daha önce mi açılmış Onlar da bir önceki süreçte başlamıştı hmm. ama onun e, son durumuyla ilgili e, en azından 3-4 gündür e, yeni bir bilgi verilmedi. Hmm. E, ben de tam hakim değilim, yanlış bir bilgi vermiş olmayayım ama evet. e, konuyla ilgili davalar var. Hmm. Davalar sonuçlanmadı ama proje... Başlatılmak isteniyor Evet belki hafta sonuna yönelik buradan bir duyuru yapabiliriz Hı -hı. Neler olacak parkta Çok güzel olur Şimdi her gün akşam Dün artık saati yediye alındı Hani işten çıkan ve parka sahip çıkan, çıkan insanların da ulaşabilmesi için Her akşam bir, bir küçük açıklama oluyor e ...hafta sonu da... E, ...pazar günü 1 ile 5 arasında... ...Maçka Parkı'nda olacağız. Hı hı. E, projeye karşı çıkmak için... E, ...orada... ...inşaat panelleri var... ...ve panellerin üzerinde... işte burası eskisinden daha yeşil olacak... ...şöyle olacak, hı. böyle olacak gibi yalanlar var. Onların... E, ...onları teşhir... E, ...edeceğiz yeniden. E, yani Maçka Parkı'na sahip çıkan herkes... ...pazar günü 1 ile 5 arasında... E, Maçka'da olacak Tüm Evet Parka sahip çıkan Park şantiye değildir diyen e, Herkesi Pazar günü Maçka'ya bekliyoruz. Evet, evet. İstanbul'un sayılı nefes alınan yerlerinden birisi daha e, betonlaşma, inşaatlaşma e, tehdidi altında. E, bununla ilgili şimdi bir mücadele e, yürüyor. Bu, bunu konuştuk bu hafta ekonomi ekolojide. Hafta sonu da yine mücadele devam edecek pazar günü. 1 ile 5 arasında e, Maçka Parkı park olarak kalsın. Diyen bütün İstanbullular davetli 1 ile 5 arasında Bu hafta konum Politeknik Başkanı Ersin Kiriş'ti Çok teşekkür ediyorum ben verdiği teşekkür bilgiler edeyim. için Bu hafta da Ekonomi Ekoloji'nin sonuna geldik Haftaya görüşmek üzere Ekonomi Ekoloji